291 numaralı konu, Abdullah bin Ömer'in hicret etmesi Abdullah bin Ömer, hicret ettikten sonra Mekke'deki evlerine hiç gitmemiştir, yakınlarından geçerken gözlerini kapatır ve ona hiç bakmazdı, Abdullah bin Ömer Hazreti Peygamberi her hatırladıkça ağlardı, evlerinin yanından geçtikçe de gözlerini kapatırdı.